1278, numaralı konu, Ebu Derda'nın ilime teşviki, evet, Ebu Derda, ya alim ol, ya talebe, ya ilim sahiplerini sev, veya onlara tabi ol, sakın bu dört şeyin dışında olma, yoksa helak olursun, dedi, Hasan'a, dört şeyin dışında olmak nedir, dedim, Hasan, bidatçılıktır, dedi, Ebu Derda, ey Şam halkı, siz birbirinizin din kardeşi, kapı komşusu ve düşmana karşı yardımcısısınız. acaba beni neden sevmiyorsunuz, halbuki benim nafakam sizin üzerine, değildir. Görüyorum ki alimleriniz azaldığı halde cahilleriniz ilim öğrenmiyor. Görüyorum ki Allah'ın kefil olduğu rızık için bütün gücünüzle çalışıyor fakat size emredilen şeyleri terk ediyorsunuz. Şunu bilin ki hangi toplum yüksek ve sağlam binaları yapıp servet yığmaktan başka bir şey düşünmez ve sonu gelmeyen emellerin peşinden koşarsa çok sürmez toplumun evleri harabeye döner, amelleri boşa çıkar ve cemiyetleri dağılır. O halde ilim öğrenin ve öğretin. Çünkü öğreten ile öğrenen sevap açısından eşittir, bu iki grup dışında kalanlarda ise hayır yoktur buyurmuştur.